67. Konu Hazreti Peygamber'in Hazreti Osman'ı İslam'a davet etmesi. Hazreti Osman şöyle anlatır: Teyzem Abdulmuttalib'in kızı Ervayı ziyarete gitmiştim. Bu esnada Rasulü Ekrem halasının evine geldi. Ben durmadan Rasulullah'a bakıyordum. O gün Rasulullah'ın durumundan bir şeyler meydana çıkmıştı. Hazreti Peygamber bana yönelerek dedi ki: "Ey Osman, sana ne oluyor? Niçin bana öyle bakıyorsun? Sana hayret ediyorum." Bizim içimizdeki durumundan da, senin aleyhinde söylenenlerden de, dedim. Rasulü Ekrem bana, La ilahe illallah de, dedi. Allah biliyor ya, bu sözü Rasulullah'tan dinlediğim zaman tüylerim diken diken oldu. Sonra Rasulullah devam etti. Göklerde sizin rızkınız ve size vaat edilen vardır. Göklerin ve arzın Rabbine yemin olsun ki kesinlikle o sizin konuştuğunuz gibi haktır. Zariyat, 51 Suresi 22-23 ila Resulullah bunları söyledikten sonra çıktı, ben de onun arkasından çıktım, ona yetiştim ve Müslüman oldum.